Açık Dergi devam ediyor Açık Radyo'dasınız 99 ya da Açık Radyo üzerinde Ayfer yavi ve Raife Polat bizlerle söylediğimiz gibi programın başında hoş geldiniz. Merhaba. Hoş bulduk. Hoş geldiniz stüdyomuza kadar. Kardeş Mutfaklar konuşacağız. Evet. Oğlak Yayınları'ndan evet. yayınlanmış bir yemek anı kitabı. Evet. Geçiyor. <gülüyor> e, şaka bir yana bunu e, yemek anı, anı nedir belki de? Kitabın temasıyla da ilişkilendirilebilir ilerleyen evet. dakikalarda Anadolu'nun Tadı Tuzu e, alt başlığıyla bir hı hı. kitap. E, hazırlanışı bir sene sürmüş ama geçmişi daha da gerilere evet. dayanmakta. Evet, evet. 5 evet. seneye dayanıyor geçmişini. Ben birazcık şey yapayım mı? Vallahi. Geçmişiyle başlayalım. Evet. Geçmişiyle başlayalım. Evet, Ayfer Yaviy ben. Ee, tabii ki bu aslında bir proje şöyle bir proje slow food birliklerinden biriyim ben yağmur böreği hı hı. Ee, 2007'de e, slow food'a girdim ve birliği kurdum işte bundan bir buçuk sene önce de bazı özel nedenlerden dolayı Raife de sağ olsun eş başkanlığı kabul etti beraber eş başkanlık yapıyoruz şu anda ee, slow food'un içinde teramadre günü diye kutladığımız bir gün var evet. ve her sene 10 Aralık'ta. Ben bir konsept oluşturmuştum Anadolu'ya dışarıdan gelen, göçle gelen, mübadeleyle gelen, zorunlu göçle gelen ya da binlerce yıldır bu topraklarda yaşayan bizden olan artık Seferatlar, Yahudiler, Aleviler gibi toplulukların hı hı. yemekleri ve anılarını hep bir arada açık masada buluşturalım. Anıları paylaşalım, yemek tariflerinde kaybolmaması adına paylaşalım diye. Açık masa toplantıları. Açık masa toplantıları yapmıştık, evet. evet. <gülüyor> Ama açık masa toplantıları ne demek? Yani böyle bir mekan sponsorluğunda aslında bir restoran ya da bir hani en azından mutfak düzeni ya da sofra düzeni kurabileceğimiz bir mekan. Orada üyelerimiz hazırladıkları yemekleri getirdiler, kalabalık. Hı -hı. Kocaman kocaman masalardı bunlar. Hı hı. Ee, ve hani biz kendi içimizde kapalı grup hani etkinliklerdi bunlar. Ee, hani öyle açık mutfak hani. Herkes getiriyor, hep beraber paylaşıyor, içiliyor, paylaşıyor. Evet. Hem anılar hem tarifler paylaşıldı. Kaç kişilik aşağı yukarı bu grupla? İlk yıl e, dörde bölmüştüm ben konsepte. İlk yıl Balkanlardan ve Mübadele'yle adalardan gelenler. ikinci Hı. yıl Kuzey'den gelenler, Kafkaslardan gelenler. Üçüncü yıl Suriye'den, Güney Güneydoğu'dan gelenler. Dördüncü yıl e, bizim içimizde zaten var olan sefaratlar, Ermeniler, Rumlar... ...gibi gibi, Süryaliler gibi... ...dört yıl bunları üst üste yaptık... ...hem e, üyelerimiz... ...tabii ki üyelerin hepsi bu şeyden gelmiş olmayabilir ama... ...kendi komşuları olabilir, arkadaşları olabilir... ...onları davet ederek onların yemekleri... ...bir e, işte Raife'nin söylediği gibi... ...bir restoran sponsor ederek... E, ...orada paylaştık anıları... Ama dördüncüye geldiğimizde artık kafamızda biraz, biraz şekillenmeye başladı. Hani sözde uçuyor hep deriz ya sizin de şeyinizdir söz uçar evet, yazı kalır muhabbeti. Hı hı. Ee, söz uçmaya başladı ve orada da bir yıl aradan sonra beşinciyi yaptık Raife ile beraber. Başka bir sponsor restoranda ve oraya da Oğlak yayınlarının sahibi bir vesileyle arkadaşımızın vesilesiyle geldi. Bundan sonrasını Raife anlatsın biraz. <gülüyor> ee, yani e, bunlar kalabalık sofralardı tabii. Hani e, bizim e, üye sayımız şu anda kaç bilmiyorum. Bir O zaman bir yahu grubumuz vardı. O sonra Facebook sayfalarına dönüştü. Orada hani resmi üyelerin dışında aslında bizim yaptıklarımızı merak eden insanlar da var. Hani hem ...sadece bu etkinlikler için değil... ...bir fikir paylaşımı ...basın ortama. gelmeye başladı ee, mesela yavaş evet. yavaş... ...dördüncüye Ermeniler evet. Sefaratları'nın olduğu... toplantı. 60 kişiydik... Evet. ...ve basın da gelmeye başladı... ...basından Aynen, arkadaşlar öyle. da ilgi duymaya başladı... Ee, ...sonuçta hani slow food olarak... ...gıda meselesi etrafında... Evet. E, ...toplaştığımız için biz... hani e, ...dolayısıyla hani gerçekten o bir platform aslında... ...hani hı hı. paylaşımların olduğu platformlar bunlar... ...ve biz çağrıları hep bu gruplar üzerinden yaptık... Ama tabii ki bu etkinlik daha spesifik bir etkinlik. Hani evet. bir şekilde hani göç dediğimiz zaman Anadolu topraklarına gelen halklar dediğimiz zaman onların mutfaklarına yakın olması hikayesi vardı. Dört yıl bunu sürdürüp gerçekten de bir yıl ara verdik. Sonra o bir yılın ardından işte herkes sormaya da başladı. Yani güzel toplanıyorduk, yapıyorduk, konuşuyorduk, iyi oluyordu falan. Alıştırdınız. Aa, e, aynen. Ama bizde de biraz yavaş yavaş işte o söz uçar, hani bunu ne yapsak kaygısı başlamıştı. Bunu başka bir şeye evriltebilir miyiz kaygısı başlamıştı. Hı hı. O birinci yılın ardından şey karar aldık biz. Bir ortak bir etkinlik yapalım yine. Ama bu sefer spesifik bir bölge belirlemeyelim. Genel Anadolu'da tüm... Tüm Anadolu'nun tadı tuzu Zorda aynı tuzu tuzu sofrada birleştiğimiz. Yani hı hı. biz bütün bu dört yılda yaptığımız şeyleri bir ortak masada toplamış gibi olduk. Yine bir çağrı yaptık. Yine herkes pişirdi, getirdi. Ee, ama biz istedik ki o etkinlikten önce acaba bir yayın evi ilişkisi olur mu? Bunu zorlayalım mı? Hani araştıralım mı? Biz bunu kitaba dönüştürebilir miyiz? Sonuçta ben basın kökenli biriyim. Ayfer de e, uzun yıllardır yemek yazıları yazıyor. Hani ikimizin de Teklam eli kalem de. tutuyor sonuçta ve hani evet yani biz ikimiz bunu yapabiliriz. E, ondan sonra bunu bir belgeye dökebiliriz. İşte tam bunları konuşurken ve biz etkinliğin çağrısını duyurusunu yaparken Facebook'tan Oğlak Yayınları'ndan ya bunu kitap yapmayı düşünmez misiniz <gülüyor> oldu. Hani böyle aklın yolu bir. Hmm. Evet, Gerçekten onlarda, biz de iyi evet. niyetle mi yola çıkmışız bilmiyorum. Yani olacağı da varmış. Evet. Ve konular yani sıvandı yani öyle oldu. El uzattılar evet. hep birlikte. Bence bir yıllık bir şey çalışma... Aslında tabii ki içindekilerin yüzde belki 70 civarı bizim o etkinliklerden toparladan evet. tekrardan toparladık çünkü söz uçtu. Evet. Kayıt yok. Evet. <gülüyor> etkinliklerde kayıt falan kayıt yok. Yok yani. Üstelik bu benim için tam sürpriz oldu ve ben sanıyorum ki çünkü hani iyi kötü bir şey var hani Ayfer çünkü daha çok o bağlantıları kuruyordu ve hani tamam orada kayıt almıyoruz farkındayım ama yazılı olarak vardır bir şeydir hani göndermişlerdir vardı, falan filan sonra kitap için ortaya bir çıktık sadece listeler var hani hmm. bizim dört etkinlikte yaptığımız kim ne emek getirmiş listesi ha, en azından, <gülüyor> o, <varmış gülüyor> yani, en azından kayıtlan, o var en azından o var ama kayıtlan. ne oldu tabi yeniden çağrılar yapıldı yani insanlara fotoğraflar var ama tabi yani bu kitaba dönüştürülecek gibi bir fikirden çıkmadığımız için çok <gülüyor> amatör fotoğraflar ya var ya aslında falan. elimizden Neredeyse hiç malzeme yoktu yani ve bir yılda Güzel toparlandı. Bayı, Şimdi kaç toparlan. tarif var bu arada kitabın içinde? 136 136 yemek tarif tarifi var. 90, 90 kişinin yardımı %70 var. %70'i eğer etkinliklerden kaldıysa demek evet. eklemeler oldu tabii. ki eksiklikler evet, varmış. Tabii, tabii. Nasıl, Neleri gözettiniz, nasıl bir çeşitlilik gözettiniz yani ya da çeşitlilik miydi gözettiğiniz? Tabii eksik olan şeyleri biz fark ettik. Eksik olan e, toplulukları, halkları fark ettik. Hı. Ya da olmazsa olmaz Yemekler yemekleri fark vardı. ettik. Hı. Onları yine e, araştırıp e, en iyi kaynağı nasıl bulabiliriz diye baktık hı hı. çevremizden. Evet. E, yine o, mesela bir çerkez yemeğinin olmazsa olmazı varsa, hı hı. E, olması hı hı. gerekiyorsa o kişiye ulaşıp hı hı. onun anısını ve yemeğini aldık mutlaka kitaba koyduk. Yani bir yıllık çalışmada bir taraftan o listelerdeki insanlara ulaşıp yemek tariflerinizi ve varsa anılarınızı bizimle tekrar paylaşır mısınız oldu. <gülüyor> Ama bir taraftan da bu eksiklerle yeni insanlara ulaşmaya çalıştık. Dolayısıyla biz bayağı gidip röportajlar yaptık, kayıtlar aldık, tekrar <gülüyor> öyle bir süreç Mesela oldu. Mesela Polenezler hiç yoktu. Yani hiç yani evet, bizim de aklımızda var. vardı. Tabii. Sonra birdenbire dedik ki ya Polenez köy var dibimizde ve Polenezler var. Mutlaka onların da tarifleri olmalı. Gittik Poli kalktık Polinesi randevu aldık gittik. Onlar da çok yürek uzattılar. Evet. Çok güzel tarifler çıktı. Yani süryani yemekleri yoktu mesela. Çünkü o şöyle bir şey. Hani biz insanlara şu yemeği pişirin getirin demedik. Biz insanlara dedik ki konu bu. Siz Hı -hı. ne yapıyorsanız getirin. Tabii ki Aileden insanlar kendi evlerinde pişen yemekleri yapıp getirdiler. Ama işte... Gerçekten bir Gürcü mutfağına baktığınızda, işte bir Kürt mutfağına baktığınızda, bir işte Süryani mutfağına baktığınızda, hemen ilk akla gelen hani Türk mutfağı da denince öyledir ya, bir bir şey gelir gelir de yani. Bir şeyler geliyor. Yani bir haçapuri yoksa ee, Gürcü e, mutfağında olmaz. Yok, yok onlar yani. Olmaz. Hatta bazen hiç yok. Mesela hiç Gürcü yemeği yok. Atıyorum Hı -hı. yani. Dolayısıyla biz oraya ama bundan da olmalı Hı -hı. Ee, oldu. Yine de eksikler var. Var yani. Ama Hı -hı. E, hani 136 tarifte Az bir şey değil. Dışarıda bıraktıklarımız da oldu. Biraz böyle bize muğlak gelen, tam emin olamadığımız bazı yemekleri de dışarıda bıraktık. Hı, yemeklerin çok köküne indik. Hı. O kökeni bizi tatmin etmediyse eğer. Mesela Aptigor köftesinde böyle bir şey evet. oldu. Çok tartıştık üzerinde. Bir hafta yazıştık hatta. Ayfer kıyamadı ama... <gülüyor> Abdigor köftesi için çok uğraştık ama sonra baktık ki köken gerçekten yani o Osmanlı o yani onu koyamayacağız. Ermeni hmm. değil o. Anladım. Hmm. O köfte Ermeni değil. Onun için kullanmadık. Hani yüreğimiz acıyarak bazı tarifleri geride bıraktık. <gülüyor> ama aslında <gülüyor> bu da çok tuhaf bir şey. Pardon seçil sözünü keser gibi oldum ama. Hani bir taraftan da aslında sınırları yok ya bu işin. Hani çok iç içe geçmiş yemekler. Nasıl hani... geldiniz gerçekten? O kökenleri nasıl buldunuz <gülüyor> diye sorulardır. Orada, i̇şte orada açıkçası çok fazla kaynak yok. Hani bu kadar aslında bütün bu yemeklerin çok kökenine inen kaynaklar yok. Hani gerçekten şimdi biz sarma diyoruz. İşte Ermeniler, Rumlar, Dolma diyorlar. İşte... E aslında aynı şey ama malzemede ufak tefek farklar oluyor. İşte biz bir şey koyuyoruz. Pişirme biz şey koyuyoruz mesela var. fıstık koyuyoruz, üzüm koyuyoruz. İşte onlar koymuyorlar falan. Hani böyle ufak tefek ama aslında çok benzer olan ve işte sınırların orada kalktığını hissettiğiniz yemekler var. Ama daha spesifik olabilen işte Abdigor köfte gibi hani Doğu Anadolu'ya gittiğiniz zaman evet. rastladığınız <gülüyor> daha spesifik bazı yemekler var. Orada biraz işte o tartışmalara girdik. Hı. Ama sonuçta ne ben ne Ayfer yani şey değiliz. Uzmanlık alanımız bu değil. Hani hı hı. E, orada biz başka kaynaklara yöneldik tabii ki. Hani hem kendimiz araştırıp hem de sorduk. O hani, yüzden bir sözlü tarih çalışması da aslında evet, aynı, zamanda, aynı zamanda değil mi? çok Birebir değil ama evet, bir çeşit sözlü tarih çalışması oldu. E, çok mu iddialıyız? Değiliz. Mutlaka hatalar da olmuş olabilir. Ama bizim için önemli olan gerçekten yola çıkmak biraz da kayıt altına alabilmekti. E, ve o açıdan iyiyiz yani, iyi hissediyoruz kendimizi. İyi ki çıktı bu kitap diyoruz. Yani zaten kitabın sembolik ağır, e, değeri de çok. Ağır denebilir Hı -hı. aslında. Evet. Dolayısıyla yani maddi bir takım evet. hataların olması evet. kitabın evet. kendisine evet. muhtemelen evet. zarar, zarar vermeyecek. Yani önemli olan gerçekten bunu kayıt altına almaya başlamaktı. Hatta biz Hı -hı. bunu bir başlangıç olarak görüyoruz. Hı -hı. Hı -hı. E, çünkü İleriki dönemlerde çok mutlaka eklenecek yani. şeyler var. Yani Anadolu o kadar büyük bir çanak ki onun Tabii. içi o kadar dolu ki o çanağın içi bir kitapla... Yani bunun altından kalkmak ya da biz kalkabildik demek zaten çok yanlış olur. Evet, evet bu kitabının toparlayıcı bir önemli bir fikri var aslında işte Kardeş Mutfaklar hı hı, diye hı. en başında koyduk. Biraz onu konuşalım aslında hı hı. şimdi. Bu arada Ayfer Yebi ve Raife Polat'la beraberiz. Kardeş Mutfaklar Oğlak yayınından yeni çıktı. Bir kere en başta çağrı zaten göç kavramına dayanarak hı hı. başlamış. Bir kere... Niye böyle bir kaygı vardı en başında oradan başlayabiliriz isterseniz çünkü e, Anadolu mutfağı dediğimiz şeyin özelliğini belirleyen ön sözde çok zihin açıcı bir not var yani Fransız gastronomi <gülüyor> anlayışı gibi değil Anadolu'nun anlayışı diye <gülüyor> e, belki biraz oraları aç, açabiliriz Anadolu mutfağının özelliği göçün belir ne kadar evet, belirleyici oldu evet, ve kardeşlik evet. tabii. ki. Yani şöyle açıklayabilirim aslında ben klasik arkeologum Öyle olduğum için de yıllardır <gülüyor> tarihçelerin çok içindeyim, tarihlerin çok içindeyim. Ee, tarihi çok fazla okudum ve okumak zorundaydım zaten meslek icabı. Ee, bir taraftan da ailem mübadil. Selanik göçmeni, işte babam Arnavutluk göçmeni falan. Ailenin içinde o kadar dolaşmış tarifler ve o kadar anılar var ki... Ee... Yani açık Radyo'da yaptığım programın adı Yağmur Böreği'ydi. O Yağmur Böreği de zaten o ta geçmişteki şeye da dayanıyor. Dedelerden kalan tarihçeye dayanıyor falan. Hı hı. Bir de onun ötesinde Anadolu öyle bir çanak ki dediğim gibi göçlerin tam ana yurdu, binlerce yıldır gelmiş geçmiş insanlar her geçen ya da her gelen buraya bir şeyler getirmiş ve gelip de yerleştiği, yerleşebildiği coğrafyadaki e, malzemelerle, ürünlerle kendi mutfağını birleştirerek evet. bir takım başka piş kendi pişirme yöntemlerini getirerek e, onları dönüştürmüşler, birbirlerine uyum sağlamışlar ya da işte yan yana yaşayan kültürler birbirleriyle iletişim sağlamışlar. Nedir o işte Ermenilerden almışız değil mi? Bir sürü tarif şu anda meze diye gittiğimiz lokantalarda, mezeci meyhane diye gittiğimiz lokantaların çoğunda Ermeni Rum mezelerini yiyoruz değil mi? Biz onlarla evet. zaten kardeş gibi büyüdük, kardeş gibi yaşadık. Yan komşumuzdu onlar bizim. E, dini bayramlarımızda bize gönderdikleri, ee, yemekleri bizim dini bayramlarımızda ya da ölülerimizde onlara gönderdiğimiz bir takım e, helvaları asla unutamayız. Bu kardeşlik bu coğrafyanın içinde biz e, yemekte zaten ben sınır hiçbir zaman tanımıyorum. Yani yemekte coğrafya önemlidir, sınır yoktur. O coğrafya ne veriyorsa evet. e, yemek kültürüne onu pişirip yeriz. Ve bu dönemde de zaten buna ihtiyacımız var. Bu kardeşliğe ihtiyacımız var. Direkt kitabın ismini de zaten öyle düşündük. Evet. Biz e, kardeşiz, mutfaklarda kardeştir. Ve e, mutfaklar bir sosyal e, paylaşım yeridir. Evet. Bu mutfaklarda her şeyi e, sofralarda... Mutfaklarda pişen yemeklerin paylaşıldığı sofralarda biz halledebiliyoruz. Atatürk de böyle hallettiyse <gülüyor> biz de bundan sonra halledebiliriz muhabbetinden. Ya aslında evet. en kolay yol bir yandan da yemek. Yani Hı. herkes yiyor değil Topra. mi? Sofra. Tabii. Yani herkes sofralarda buluşuyor ve önüne ne konursa yiyor. Yani hani bir misafirperverlik olarak, bir görgü olarak bir tadına bakıyor. Yani hmm. açık olmak bir de de var kendini. O, Şimdi çocuklar pek öyle değiller ama evet. yani en azından biz bir görgü olarak değil mi? Hani önümüze konan şeyi <gülüyor> bir tadına bakarız yani sonra oradan bir muhabbet başlar. yani gerçekten... Food'un felsefesinde de var o zaten. Evet, yani sofrada, söyleyeceğim. E, sofrada bunun sosyalleşmenin e, bu sosyal ortamın sofrada yaratılması ailenin bir araya gelip hele bizim gibi böyle bu endüstri çağında modernleşmeye giden tırnak içinde neyse o işte insanların e, hızlı yaşadığı e, bu çağda bu sofra adabının ve sofrada birleşmenin yarım saatte olsa bir saatte olsa bir tencere yemeği etrafında birleşmenin öneminin çok fazla olduğu Hı -hı. düşüncesindeyiz. Evet, zaten Slow Food'un tanıdığı bir yayın olduğunu, evet, yayında evet. söyledik mi bilmiyorum ama. Slow Food'un İtalya'nın kabul ettiği bir şey, kitap Hı -hı. E, tabii ki onların onayladığı bir kitap aynı zamanda sözlü tarih çalışması olarak. Evet. E, biz zaten bunu e, şimdi hani... ...yola çıkarken biraz... E, ...yayın konuşmuştuk... ...hani İngilizcesi ve belki hatta İtalyancası da... ...olabilir mi diye... ...şu aşamada mümkün olmadı... ...sadece e, Türkçesi çıktı... ...ama biz şu anda hani... E, ...yayın eviyle de birlikte ne yapabiliriz... ...İngilizcesini de nasıl yaparız... E, ...arayışımız da var... ...çünkü e, bir şekilde... hani ...hem slow Food'la ilişkilendirdiğimiz belki İtalyan zaman... İtalyancası... Evet. Evet, e, ...evet çünkü mesela birkaç hafta önce... E, ...Kıbrıs'ta bir etkinlik vardı... Akdeniz Eko Gün, Eko gün ve Akdeniz, Yemekleri, Akdeniz Festivali. Yemekleri Festivali, orada hani Slow Food Akdeniz birliklerinden katılımlar oldu, bir araya geldik, çok hoştu. Kitabımız da çok yeni çıkmıştı, ama hani Türkçe hani çok çok merak etmekle beraber. E, dil sorunu nedeniyle mesela orada çok hani şey yapamadılar ama çok heyecan duydular. Hani o açıdan da önemli. Çünkü e, <gülüyor> Slow Food birlikleri içerisinde gerçekten e, çok sıkı bir ağ var. Hı -hı. Onlar çok birbirleriyle haberdar olup çok ortak etkinlikler yapabiliyor. Hani e, merkezin düzenlediği çünkü bir takım zaten işte Terra gibi Hı -hı. bütün dünyada kutlanan etkinlikler var ve her ülke kendi özelinde, kendi fikirleriyle e, ama hani Slow Food çerçevesi içerisinde etkinliklerini düzenliyor. E o ağ önemli bir a ve Tabii. onların yayınlarına biz nasıl aynı şekilde erişmek istiyorsak, hani bizden çıkan bir şeye de onların erişmek istemesi çok doğal. Umarız çevrilir. Evet, evet, şu anda öyle bir şeyimiz var, hani arayışımız Bu bunu var, nasıl evet. çözeriz. Bundan sonraki proje o gibi ve çok da hani ara vermeden hani. Onu da çözmek istiyoruz. Peki kişisel öyküler de var aslında bu kitaplarda. Evet, Tariflerle var. birlikte anılar Hı -hı. var. Hı -hı. Kişilerin nereden Hı -hı. geldiği ya da göç hikayelerini evet, anlatıyor evet. ya da bizzat burada doğduğu durumlar da var. Bu hikayelere nasıl ulaştınız ve nasıl kattınız bu kitabın içine bunları? Baştan beri hedeflenen bir şeydi o. Yani zaten planladığınız e, şey tam olarak evet, buydu. Evet, aynen. E, sadece yemekler değil e, o göç hikayeleri de. Olsundu ve biz aslında yemek organizasyonlarında da bunları konuştuk. Hani insanlar anlatmak istiyorsa tabii ki çıkıp anlattılar. O hikayeleri paylaştılar. Çok duygusal da o yemek etkinlikleri çok, aslında. Çok, hani e, çünkü çok hüzünlü şeyler de var ama çok hani tatlı çok eğlenceli anılarda var. Biz dolayısıyla kitaba girmesini çok istedik. Ama mesela her kişiden aldığımız her tarif sahibi de anısını paylaşmadı. Hani biz orada bir illaki olsun demedik. Onu hı hı. biraz... O karşı tarafa uzun, uzun paylaşanlar var onları da kesmeye gönlümüz el vermedi gerçekten hmm. çok güzel bir akıştı Mesela orada bir e, midye dolması tarifi var ki Hı. Ermenidir veren arkadaşım e, o kadar güzel anlattı ki o tarifi asla onu kesemedik evet. O iki sayfa ona yani yer ayrıldı falan Kimisi daha kısadır kimisi daha uzundur evet. o e, metinlerin ee, yani o doğallığında bırakmaya çalıştık. Bizim orada çok fazla Ayfer'le müdahalemiz olmadı. Yayın evinin de olmadı. Ee, <gülüyor> daha çok olmasını isterdik tam tersi bu anıların. Ama dediğim gibi o da kişinin kendi hani, e, kararı paylaşmak isteyen paylaştı. Bizim için çok büyük bir zenginlikti. Keşke daha fazlası da olsaydı yani. O olmazsa olmaz bir parçasıydı. Kesinlikle. Tek başına yemek e, bu hikayeyi tamamlamıyor. Ee, bunların olması bizim için Zaten önemliydi. Başlangıç hmm. anı. Ve ona bağlı yemekti. <Gülüyor> yani konseptim benim öyleydi. Anı <Gülüyor> ve yemekti. Evet. Yani bir tür bellek çalışması evet, zaten evet, evet, sözlü tarih evet. çalışması tabii. Evet. Somut olmayan kültürel mirasa bir katkı bu kitap aynı zamanda. Evet. Elimizden geldiğince yapabildiğimiz kadarıyla <gülüyor> somut olmayan kültürel mirasa sözlü bir tarih çalışması aslında. Evet. Peki bu kadar göçle ilgilenmişken de aynı zamanda yani neredeyse temelini oluştururken bu kitabın son dönemdeki göç hareketlerinin örneğin şimdiki mutfağı nasıl etkilediğine dair bir gözleminiz var mıdır? Bu çalışmanın evet, içinde denk evet, geldiğiniz evet, bir şey evet, oldu evet. mu tabi. Tabii tabii. Mesela Suriye. Suriye. E, önümüzde en büyük Tam şey Tam da o aslında. İlk örnek İlk o. Aslında. Evet, evet örnek o. E, Suriye mutfakları ve özellikle Suriye'den gelen kişilerin yaptığı, açtığı tatlı e, Hı -hı. ne diyelim onlara tatlı dükkanları, tatlıcılar çok çoğaldı. Yani ben e, gelirken şimdi mesela Ortaköy'de bile yazmış işte Suriye tatlıları diye. E, o kadar fazla insan göç etti ki ve onlardan da bu yemek kültürünü bilen, yemekle uğraşan, ahçı olsun, çırak olsun neyse ya da iş sahibi insanlar da geldiler buraya. Evet. E, Saluraoğlu diye bir şey var, en büyük e, tatlıcı. Aynı zamanda da bir lokantası var e, Haseki'de. Hı. Onlar çok e, yürek uzattılar bize ve çok güzel tarifler verdiler. E, Ama o da tamamen tesadüf oldu. Evet, yani çünkü evet. biz Ayfer'le e, Suriye araştırdık. yemekleri yoktu tarifler arasında ama çoğal artık çoğaldı restoranlar e, çok aynen, fazlalaştı. E, ama kitap yani gündemimizde de hani bu konu dolayısıyla biz onun peşine düştük Suriye'de eksiğimiz e, vardı çünkü aynen, Suriye bayağı gittik artık öğrendik olmazsa olmazdı yani Sede, Aksaray Haseki Özellikle. oralar dolaştık merkez yani. En çok oralarda var evet, gerçekten bayağı evet. yani biz bayağı oraya Yedik. hani şey bir şey bilerek ve şey yaparak değil hani konuşarak sonra sonra öğreniriz anlarız Gerçi bir iletişim sorunumuz oldu çünkü Türkçe, Türkçe bilmiyorlar, bilmiyorlar Arapça konuşuyorlar <gülüyor> falan. falan. Hmm. Ama hani yine de bir Anlaşıldı. Anlaşıldı. yani. Yemeklerinin tadına baktık çok konuk severler. Ama şey şaşırtıcıydı ben çok şaşırdım yani. Asla çok kısa sürede bu kadar hızlı e, hani Suriye mutfakları Yemen de vardı hani başta vardı evet. ama özellikle Salluraoğlu biz kitabı yaparken 14 12, şubesi 12 şubesi vardı, vardı. tatlıcığım yani yani? iki telli <gülüyor> de müthiş bir fabrikasyon şey açmışlar lokantam yani <gülüyor> <kelime, Türkçe gülüyor> iş yer açmışlar ee, inanılmaz bir şey ve çok tabi hani o lezzeti de almışlar hani Türk halkı da almış ve insanlar gidiyorlar da çünkü çok aslında yabancı olduğumuz hiç bir değil, şey değil. değil hani damak de. tadımıza çok uygun dolayısıyla da bence o kadar da hemen hızlı e, çoğalmışlardır. Mesela bu şaşırtıcı bir şeydi. Hani tamamen de bu zorunlu göçle yerleşen bir kültür işte Aslında bu. Hani hala... yani yerleşmiş iş, işte yani. Evet. Ya. Tabii, tabii. Anadolu hala böyle göç kültürünü barındıran bir tabii. yer biliyorsunuz. Tabii Biz ki. bile hala değil mi? Bodrum'a mı gitsek? Acaba nereye yerleşsek? İstanbul'dan kaçsak mı falan muhabbetindeyiz. O yeni göç. Ha, o, o yeni göç. Ama ben dün Kıbrıs'tan geldim ve çok şaşırdım. Havaalanında dışatlardan giriyorsunuz ya Kıbrıs'ta. Acayip yani inanılmaz bir Türkiye Cumhuriyetler akını vardı. İnanılmaz. Kıbrıs'a mı? Hayır, hayır. Ha, İstanbul girişinde yani hmm. geliyorlar, geliyorlar. Hmm. Müthiş bir Türkiye akını vardı. Şok oldum. ya yani insanlar tabii ki çalışmak için geliyorlar. Kaçak çalışıyorlar oralar çok iç kanatıcı şeyler Aynen. aslında yani o Aksaray dolaylarında işte yatıyorlar kalkıyorlar bir sürü belgesel de izliyoruz değil mi haklarında gerek Suriyeliler gerek diğer gelenler Türkiye'den gelenler Zaten gözümüzün önünde de aslında evet, çok evet. öyleler. Evet, evet. Hani şunu çok söyleyebilirim hani soruna isnaden e, gerçekten biz aslında Güneydoğu'dan göç mutfağını hani o yemek organizasyonunu yaptığımızda bu kadar Suriye gündemde değildi. Hı. Hani toplasanız dört yıl önceden ya da belki üç yıl önceden bahsediyoruz. Hı hı. Şimdi ama hem çok gündemde hem de. Gerçekten restoranlar, o yemek kültürü çok hayatımızın bir parçası oldu bile. Oldu yani. çoktan. Çünkü burada çok milyonlarca insan var. Aynen. Nasıl kendi e, kitaba yansıması yemeklerini istiyorlar, kendi yemeklerini yemek istiyorlar, kendi ürünlerini bulmak istiyorlar. Çok doğal bir şey yok. E, tabii, hızlı da adaptasyon çağı nihayetinde. Evet. Ama orijinal olarak Suriye'den getirtiyorlar malzemeyi. Yani o da ilginç. Hmm. Yani mesela Sallura olduğu için evet. en azından öyleydi. Evet. Bilmiyorum hepsi böyle midir ama... Suriye Mutfağı'nı ayrı bir yayında konuşalım evet. çünkü bitirmek üzereyiz. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ama şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Göç hak, hakikaten bu toprakların olgusu bu kitapta son bir en azından 150-200 yıllık bir göç hareketinin evet. rö evet. röntgeni ba evet. baktığımızda. Evet. İlginç bir coğrafya kitabı bir yandan <gülüyor> Yemek kitabı olmanın yanı sıra ve bir tarihçi, sözlü tarih çalışması. Oğlak yayınlarından çıktığını hatırlatalım. Raife Polat ve Ayfer Yavi ile konuşmaya çalıştık. Çok kısıtlı zamanda edinmenizi tavsiye ederiz hakikaten bir envanter olma niteliğiyle kardeş mutfaklar kitabını var mı son kaparken ya, söyleyeceğiz ben Teşekkür bir şey ediyoruz. söylemek <gülüyor> istiyorum hep bizim mottomuzdur zaten daha önce yaptığımız eğitimlerde de bunu geçtik geleceğe biz bir tohum atmak istiyoruz eğitimlerde de bunu söylüyoruz hani 1500 çocuk eğittik slow food çerçevesinde bunlardan 10-15 tanesi bile bu eğitimi almışsa bu görüşü almışsa biz geleceğe bir tohum atmışızdır aslında bu da bizim geçmişten geleceğe bir tohumumuz diye düşünüyorum. Evet umarız bulmuştur yerini. <gülüyor> Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.